Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerimeler Cenab-ı Allah'ın kainattaki bir takım mahluklarına yarattığı varlıklara dikkatimizi çekiyor. Ve bu mahluklara dikkatle bakıldığı takdirde insanın Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini kabul etmekle birlikte emir ve hükümlerine de teslim olmak gerektiğini idrak ediyor. Çünkü diğer mahlukat da allah Teala'nın emir ve hükümlerine Teslim olmuş varlıklardır Halim Selim. İşte bu böyle olmakla birlikte bazı kimseler iman ettiklerini ızhar ederler. Dışa vururlar. Fakat hakikatte iman etmeyiş hallerini de bu iman ettiklerini söylerken gizlemeye çalışıyorlar. Bu şekildeki hareket ve tutuma biliyorsunuz Münafıklık deniliyor. Münafık kelimesi nifak yapan demektir. Nifak kelimesi de Türkçe'deki, ki Türkçe değil Fransız oluyor, tünel kelimesinden geliyor. Onunla alakalıdır. Ee, köstebeye nafika denilir. Niçin? Çünkü köstebek genelde yuvasının iki kapısı olur. Birinden girer, öbüründen çıkar. Allahü Teala'nın ona verdiği fıtrat gereği, diğer hayvanlardan veya tehlikelerden korunmak için, kaçmak için, zararlı kendisine zarar verecek takipçilerden korunmak için girer. O da onu orada bekler. Ama o öbür taraftan çıkıp gitmiştir. Ha münafık da bu köstebek gibi imanın bir kapısından giriyor, öbür kapısından çıkıyor. Biz de onu Müslüman kabul ediyoruz. Böyle bir şey. Şimdi bu ayet-i kerime göreceğimiz ayet-i kerime 47. ayet-i kerime yani münafıkları davranışlarıyla teşhir ediyor. Ama teşhirden önce Teşhirden maksat, bizim mümin olarak onlara ne dereceye kadar güveneceğimizin ortaya konulmasıdır. Ama teşhir edilmelerinden önce onlara bir öğüttür. Bakın siz böyle yapıyorsunuz. Bu yaptığınızı da Allah biliyor. Sizin bu yaptığınız sizi felaha götürmez. Sizin için tehlikedir anlamında Cenab-ı Allah onlardan şöylece söz ediyor. Diyor ki Estaizu Billah Ve yekulûne Âmennâ ve bilresûl <Sessizlik> ve Onlar derler ki biz Allah'a ve Resûlüne imam ve itaat ettik. Bakın bir münafığın evvela İslam'dan anladığına dikkat edelim. Doğru bir anlamadır. Allah'a ve Rasûlü'ne iman ve itaat bu dinin ifade elindeyse tamamıdır. Tamamıdır. Allah'a ve Rasûlü'ne itaat. Allah'a ve Rasûlü'ne iman ve itaat. Kime itaat? Haline iman ettiğin Allah'a ve Rasûlü'ne olacak. Adeta İslam'ın tamamıdır bu. Ama ama bunu söyleyenlerin hepsi bu sözlerinin eri olarak aynı tutumları yani yapmaları gereken tutumu, sergilemeleri gereken tutumu yapmıyorlar. Diyor ki: "Summa yetevalla fariqun minhum min Bundan sonra yani iman ettik ve itaat ettik dedikten sonra Onlardan bir kesim arkasını dönüp gidiyor. Arkasını dönüp gidiyor. Yani itaatten yüz çeviriyor. İtaatten yüz çeviriyor. Biz daha doğrusu Cenab-ı Allah insanın hal ve hareketlerini Söz ve davranışlarını ne yapmıştır? Kalbindekine delil kılmıştır. Normal bir insan nasıl inanıyorsa ona göre bir itaat ortaya koyar, bir amel ortaya koyar. İnancıyla mütenasip, inancıyla örtüşen bir amel ortaya koyar. Fakat münafık duruma göre amelini ortaya koyar. İtaat etmenin, menfaat getireceği, etmemenin, etmemenin, maliyetinin olacağı, risk getireceği, zarar vereceği, kendisinin ölçüleriyle yerlerde itaat etmez. Ama menfaat sağlayacağı yerlerde itaat ettiğini ızhar eder, gösterir. Yalnız kaldığı zaman asıl insanın imanının imtihanı bir yerde bu gibi hallerdedir. Yalnız kaldığı hallerdedir. Yalnız kaldığı zaman çünkü orada korku yok, şey yok, endişe yok. Ben faat getirmek, çağır, mesfaat çağrıştıran bir durum yok. Yalnız kaldığı zaman orada samimiyetiyle davranır. İman etmiyorsa imansızlığının gereğini yerine getirir. Yetevallâ ferîkum minhum min ba'di zâlik. Bundan sonra onlardan bir kesim arkalarını dönüp giderler. Vemâ ula'ike bilmü'minin. Onlar mümin değiller. Onlar mümin değiller. Demek ki bunlar sadece itaatten yüz çeviren kimseler olsalardı Allah'a ve Resulüne imanlarını sürdürselerdi ne olurlardı? Ameli itibariyle, amelleri itibariyle münafık olurlardı. Ama ayetin devamından anlıyoruz ki bunlar yalnız amelleriyle yani itaat ediyoruz derler fakat İtaat olan işleri yapmazlar. Ama Allah'a ve Resulüne imanları vardır. Bunlar amelen münafıktır. Günümüzde Müslümanım diyen birçok insan gibi. Hanefi mezhebinde gerçi bu tabir yok. Ama sair mezheplerde, sair mezheplerde amelen münafık veya ameli münafık tabiri terimi var. Onlar kimin için kullanırlar bunu? Mümin olduğunu söylemekle birlikte müminde olması gereken ameli hayatı ne yapmazlar? Yerine getirmezler. Onlar amelen münafıktır derler. Ama itikaden münafık ile amelen münafık arasında ne fark var? Amelen münafık olan kişi, itikadı yerinde olduğu için bizim tabirimizde, yani hanefi ıstılahında biz ona ne deriz? Fasık deriz. Fasık deriz. Yani imanı var, ama günahkarlığı da var. Haramları da işliyor. İtaat olan işlerin hepsini yerine getirmiyor. Bu şekilde böyle bir ayrım var. Ama Cenab-ı Allah burada onlar müminler değillerdir dediğine göre Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini söylemelerinin de söylemelerinin de asılsız bir iddia olduğunu anlıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah, onlar müminler değillerdir, diyor. da şey diyor. WhatsApp kimin? Sizden mi, benden mi? Ha, benden mi? Bu kadar ötmüyor. Kapatmıştım ben ya. Ötüp ötüp duruyor. Zımbır kınar. Sessize alayım bari. Evet, benimkiymiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ondan sonra bunlar işte bu gibi kimseler ve izâ duû ilellâhi ve rasûlihi liyehkume beynehu çok can alıcı bir nokta 48. ayet onlar aralarında hükmetmesi için aralarındaki anlaşmazlıklarda hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet olundukları vakit اِذَا فَر۪يْقُمْ minhum مُعْرِضُونَ Bakarsın ki onlardan bir kesim yüz çevirip gidiyor. Yüz çeviriyorlar. Allah'a ve Resulüne aralarında hüküm vermesi için davet olunduklarında bakarsın ki bir kesim onlardan bir kesim yüz çevirmektedirler. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken evvela biz müminler olarak bir nokta var. Önemli bir nokta. İze duu ila Allah ve Resulihi Allah bir, Resul iki, gramer açısından söylüyorum. İki kişi var. iki kişiye davet olunuyor. Dolayısıyla burada aslında Normalde liyahküme kelimesinin liyahküme beynehum diye olması gerekiyordu. Yani bir elifle de Allah hükmettiği ve Resulü hükmettiği, Allah'ın hükmetmesi için ve Resulü hükmetmesi için davet olundukları için anlamındadır. Kasıt bu ama Allahü Teala bizatihi aramızda ne yapmıyor? Hükmetmiyor. Ne yapıyor? Hükmünü indiriyor. bunu indiriyor. Kim hükmediyor o halde? Resulü hükmediyor. Resulü hükmediyor. Dolayısıyla burada ay e kelime ne olmuştur? Bundan dolayı tekil gelmiştir. Şimdi günümüz Müslümanları için önemli olan taraf ne? Efendim derler ki ah Kur'an eksik anlaşıldığı zaman anlaşıldığı zaman o kadar eksik ve yanlış hükümler Çıkartılır ki. Sormayın git. Resulullah hükmetsin dediğin zaman adam sana der ki olur mu? Allah'tan başkasının hükmetme yetkisi yok ki. Hariciler böyle saptılar. Hariciler böyle saptılar. Hüküm ancak Allah'ındır dediler. E buyurun. Burada Allah'a ve Resulüne aralarında hükmetmesi için çağrıldıklarında buyuruyor. Demek ki Resulullah'ın hükmü var. Hatta burada sadece Resulullah'ın hüküm vermesinden bahsediliyor. Öyle ya. cenab Allah böyle bir şey haşa bir nezzehtir yani. cenab Allah hükmünü indirir, insanlar aralarında hükmederler. Bu birinci nokta. İkinci nokta. Burada fail yani hüküm veren Resul olduğu için Resul olduğu için Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz aynı zamanda Kur'an ile de hükmeder kendisi meselelerle alakalı olarak Kur'an'ın hükümlerini e, ilk mübelliği ilk en iyi anlayıcısı Kur'an'ın ilk muhatabı İlk müfessiri, ilk ameli olarak uygulayıcısı, kısacası Resulullah aleyhissalatü vesselam sıfatıyla, ümmetin ona tabi olması, uyması gereken örnek olması sıfatıyla, onun gerektiği meselelerde Kur'an'dan hareketle veya Kur'an'da olmayan hükümler ile meseleler geldiği vakit, ama Kur'an'a uygun elbette hükümler vermek durumundadır. Müslümanın Allah ve Resulü'nün vereceği hüküm karşısındaki tutumu kayıtsız ve şartsız teslim kendisidir. Kayıtsız ve şartsız. Amasız, fakatsız, lakinsiz, e ama bilmem ne falan yok. Allah ve Resulü böyle demişsen böyledir. Kardeşimiz soruyor. Soruyor. Hocam diyor, işte bizim bir kızımız var, kız kardeşimiz var, her neyse. Eee, evlendi. Hayırlı uğurlu olsun. Kocası ona diyor Sonra kocası onu boşadı. Bizim kız kardeşimizin veya kızımızın kocasından ne alacağı var. Mehrini aldı mı? Evet diyorsa sonra bakmayın alacak bir şey yok. Tek alacağı boşama süresi içerisinde illet, yani boşamadan sonraki iddet süresi içerisindeki nafaka ve sükna hakkıdır. Başka bir hakkı yok. Çocuğu varsa çocuğunun büyütülmesine kadar yine çocuğun ayet-i kerime de söylediği gibi ve alel mevlûdi lehu rizkunle ve kisvetûnle bil maruf Yiyeceği giyeceği onun babası tarafından sağlanacaktır. E ama nasıl olur? Ne demek nasıl olur? E kız kardeşim onun yanında bu kadar kaldı, bu kadar azap gördü, bu kadar işkence gördü. Ya bu bir kısmettir kardeş. İslam ona işkence edince hak verilecek, işkence etmeyince hak verilecek diye bir, böyle bir hüküm yok. Böyle bir şey olmaz zaten. Buna kapı ararlar o zaman. Bu yasak, bu ayrı bir zulüm kısası gerektiren, zulmü gerektiren bir şey yapmışsa, hakime gidilir. Hakim, onun cezasını ayrıca verir. Fakat boşamadan dolayı doğan bir hak değildir o. Boşamadan dolayı doğan bir hak değildir o. Böyle bir şey yok. Onun için hükümlerde bunun örneklerini vermek çoktur. Mümkündür. Çoğaltmak mümkündür. Ancak, Allah ve Resulü, Allah ve Resulü Müminler arasında herhangi bir hüküm vermiş ise veya müminlerin herhangi bir meselesiyle ilgili bir hüküm vermiş ise Müslüman'a düşen şey haklı olsun olmasın lehinde olsun aleyhinde olsun menfaatine olsun zararına olsun aminne ve saddakna diyecek semine ve aṭāna diyecek iman. ...bunu gerektiriyor. Mümin... ...menfaatine geldiği zaman... ...Allah'ın hükmü... ...gelmediği zaman değil. Bir tanıdığımız vardı. İyi bilirim. Öldü gitti tabi. Bizim, bizim, bizim... ...benimle... Ben, ...ben bir iki yaş daha büyüktü belki. Biz tabi... ...elhamdülillah Müslüman olarak... ...hayatımızı sürdürdük. Öğrenciliğimiz de şurada burada. Kendisi... O zamanın solcu bir litanlarından birisi. Babası hali vakti yerinde birisi. Vefat ediyor. İslam şeriatına düşmanlık eden bu zat efendim diyor, kız kardeşleri çok, iki erkek kardeş. Aileyi biliyoruz. Zaten Hı -hı. şehir küçük, bilmeyeceğiz bir şey yok ki. Efendim diyor, şeriata göre birası taksim eder. bir <gülüyor> Şeriatı, tabii, tabii. Kızlar çok. Tamam mı? Kızlar çok. Kızlara yarın pay verecek, sepetleyecek. İnancı bu çünkü. İnancı bu. Onları sepetleyelim diye gidelim gitsin. E senin sosyalistliğin, komünistliğin uğrunda, efendime söyleyeyim, yerine göre belki cinayetler işlediğin, belki işlemek üzere yola çıktın, işledin, işlemedin. Orasını Allah bilir, bilmiyoruz. Bu neyin nesi? Bu senin inanmadığın bir taksimat menfaatine geldiği için Müslüman oluyor. O Allah'ın dininin Müslümanı değildir. Böyle bir kimse menfaatin Müslümanıdır. Biraz sonra onun örneği de geliyor ayet-i kerime. Bu Kur'an-ı Kerim çok müthiş bir kitap. Elhamdülillah. Hiç. La yugadiru sagîraten ve la kebîraten illa ehzâ. Küçük büyük her şey var bu kitap. Her şey var. Yeter ki biz aramasını bilelim. Buluruz. Her şey var. Diyor ki ayet-i kerime devamı. Bakın. Allah ve Resulü'nün aralarında hüküm vermek için çağrıldıklarında bir grup yüz çevirirler. Aynı grup yüz çeviren grup aynısı. Bak az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi. Ve iyyekullehumul hak Verilecek olan hak lehleri ne olursa? يَأْتُوا Ona izan ile, itaatle, şevkle gelirler. Niçin? Çünkü menfaatleri nedir? Menfaatleri nedir? Menfaatine geldiği zaman şeriatla hükmederim. Gelmediği zaman burada başka bir şey değil de Böyle şey olur mu ya <gülüyor> oluyor. Adalet mi hayır. Hak ben haklıysam Allah'ın ve Resul'ün hükmüne geliyor. Haklıysa daha doğrusu. Haksızsa olmaz diyor. Olmaz diyor. Onun için imanın sınandığı en önemli alanlardan birisidir. Allah ve Resulü'nün hükmüne itaat meselesi. Cihat, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı diyor. Hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Eğer sen nefsinin türlü türlü bahanelerine cihada gitmen gereken yerde bu bahanelere aldanarak, kanarak bir kenara koyuyorsan o zaman senin itaatinde bir sorun var. Çünkü hoşuna gitmediği için sen o sese kulak vermeye başlıyorsun. Onun için Kâb bin Malik Mûte'de Türlü türlü vesveseler geliyor ona. Cihada giderken. Diyor ki, Ey nefis diyor. Malını ve mülkünü Resulullah'a vakfettim. Abdullah bir revaha affedersiniz. Ona vakfettim. Malım, mülküm, ikisi de şair ya ondan ben seyrettim. Malım ve mülküm ne varsa, Günefsi oslada, nereye gidiyorsun? Atılacaksın, öleceksin. O kocamallar mülkler, ne olacak? Medine'deki o güzelin bahçeler, o güzel gölgeler, o tatlı sular. <gülüyor> Resulullah'a vakfettim. Güzel güzel hanımların var. O bahçelerde ceylan gibi salınıyorlar. Onların ele bırakıp gideceksin. Hepsini boşalt. Allah'a. Canın yanacak. O da Allah'ındır, ona verdi. Bu şekilde iman nefsin ve şeytanın bütün kapılarını kapattırır. Kapattırmalıdır. Kapattırmalıdır. Sadaka vermen gerekiyor. Şeytan sana sağdan yaklaşır. ya ne sadaka vereceksin? Bu kadar Müslüman var zaten veriyor Allah'a şükür. Veya bunlar vermiyor. Bak filan kişi senden çok daha varlıklı üç lira bile vermiyor. Sen nasıl 50 lira veriyorsun? Mesela der. Hiç kesemediği azaltmaya çalışır. Tabi. Yani. Ha sen veriyorsun götürmüyorlar ki falan gibi türlü türlü telkimler. Bunlara Alimlerimiz, şeytanın sağdan yaklaşması derler. Hani ayet-i kerime de diyor ya, ve ben onlara sağlarından ve sollarından, onların üzerine hücum edeceğim diyeceğim. Gideceğim, ha. hakkını yapacağım. Şeyde, Bu budur. Sana sadaka verme demiyor. Çünkü sadaka verme derse, haklı, sadaka vereceğim diyeceksin. Sadaka ile alakalı tereddütler uyandırıyor senden. Korkularını şey diyor kullanıyor korkularını dile getiriyor korkularından hareketle geleceğe dair endişelerle ya bu malda senin küçücük çoluğunun çocuğun hakları var torunun var torban var bilmem ne var bu kadar vereceksin bunlar ne olacak dedirtir sen de dersin ki aa gerçekten öyle peki bunlara hiç hesaba katmayacak mıyız İsra suresindeki ayet-i kerime bu konuda felkal bize yol gösteriyor. Ve la tej'al yedake maglulatan ila unukike ve la tabsutha kulel bast fe Elin esirler gibi boynuna bağlanmış olmasın diyor. Bu şekilde böyle bir gariban çenesini de oynatamaz şey demez. Eleyle bir şey de veremez kimseye. Çünkü zincire vurulmuş. Esir bu. Tamam mı? Sakın diyor esir gibi olma. Sen esir değilsin. Teala sana özgürlük nimetini vermiştir. Malında özgürlüğünü yaşa. İnfakında özgür olduğunu ispatla. Bunu yap diyor. Ve la tebsut ha kullel bastı. Bir anda Bir anda vereceksin. O günkü ihtiyacın kalmayacak. O mu da yapma Bu itidalli olan o. Peki ya kardeşim ben bir an için coştum. Bir anda Cenab-ı Allah'ın rızası, sadaka arzusu içimi öyle istila etti ki var mı yok mu bir anda veri verdim. Ne oldu günahkar oldum mu? İmamı buhaniye rahmetullahi alahe anisbet edilen bir söz var. Görünüşte bir kelime oyunu bilmece gibidir ama hakikati çok mükemmel ifade ediyor. Diyor ki La hayre fil israf ve la israfe fil hayr La hayre fil israf ve la israfe fil hayr İsrafın hayrı olmaz. israfta hayır yok. Hayır alanında da yapılan harcamalarda israf söz konusu olmaz. Hayır olsun önemli olan. Bu işte demek ki ait kelimeyi çok güzel tevcih ediyor. Eğer o hayır alanı senin o kadar harcamanı gerektiriyorsa o kadar harca. Hiçbir şey olmaz. Çünkü o hayır alanını senden başka kapatacak kimse bulunmayabilir. Sadece sen olabilirsin. O zaman senin için o infak farz-ı ayn dahi olur. Ayırırsın çoluk çocuğunun nafakasını, asgari nafakasını, efendim, belki de işini yürütmek için gerekecek kadar, malzeme kadarı da öbürsünü vereceksin yerine göre. Ayet-i Kerime de bunu söylüyor yerine göre, bir tefsire göre. Bakara Suresi'nde daha önce görmüştük mu zannederim vardır o zamanlarda. ve مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ afwa Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Affı infak edinler. Affı bir manası, temel ihtiyaçlarınızdan arta kalanı infaf edin. Biz temel ihtiyaçlarımızdan arta kalanı yerine göre istismar ediyoruz. Zavallı muhacir aile gelmeden önce boş bir depo olarak belki fareler dolaşıyordu. Bir muhacir aile geldi mi başlıyor yedi yüz liradan, bin liradan, iki bin liradan maazallah. En büyük zulümlerden birisi de, mazlumun ihtiyacını fırsat olarak değerlendirebilir. O zaten mazlum. Çaresiz bir kova başını sokmak zorunda. Ne yaparsın sen? yok. Ya böyle bir hangarı adam ev diye kiralıyor. E kapımız yok diyor bana ne? Penceremiz yok. Ya 25 kişi kalıyoruz, 15 kişi alıyoruz. Kadın erkek, çoluk çocuk beraber şey gibi koyun gibi seriliyoruz. Bana ne diyor? Bunları siz de gördünüz, biz de gördük. Yazık değil mi? Bunca hayır iş yapılıyor. Büyük bir iş. Bu kadar Müslüman'a kucak açılıyor. Bu fazileti kimsenin gölgeleme lazım Gölgeleme hakkımız yok. Mazlumun ve duası kadar ve duası kadar Cenab-ı Allah'a hızlı ulaşan başka bir şey yok. Onun için mazlumun bedduasını almamaya Duasını da almaya dikkat edin. Onun duası, makbul olmanın da ötesinde. Mazluma verilen destek, yapılan yardım, yapılan dua, onun için duyulan üzüntü, ızdırap, kalbe çok farklı bir incelik veriyor. Kalbinizin olduğunu o zaman fark edersiniz. Hislerinizin, ruhunuzun olduğunu, ruhunuzun kederlendiğini, üzüldüğünü, dertlendiğini, ızdırap çektiğini o zaman çok iyi hissedersiniz. Ve o buzdırabın sizi yıpratmak yerine, yıpratmak yerine, sizi Allah'a daha çok yaklaştırdığını hissedersiniz öyledir. Allah için duyulan ızdırap kulu sadece Allah'a yaklaştırır. Allah'a yakınlaşmak kadar da insana huzur veren, rahat veren başka bir şey yok. Onun için Peygamber Aleyhisselam "Ben ve yetimi himaye eden şu iki parmak gibiyiz." buyurmuştur Hazreti Ali. Yetim himaye edecek iki parmak gibi Resulullah kim Resulullah Aleyhisselatü Selam'la yan yana olmak istemez değil cennette dünyada bile onun yanında olmak için canını malını mülkünü verecek müminler çok cennette diyor yanımda olacak şimdi vaziyet buyken biz kalkacağız mazlumların ihtiyaçlarını istismar edeceğiz müslümana yakışmaz yakışılması gerekir. Olmaması gerekir. Ha. Nereden geldik? Hakkın lehimize olması halinde sadece biz Müslüman görünümlü değiliz. Olmuyoruz. İş aleyhimize olduğu halde bizim İslam'ın irşad ettiği istikamette yürümemizde düğümleniyor. Yürümemizde düğümleniyor. Bedava veremiyorsan bahsettiğim az önceki şey işte burada mesele bu. Bedava veremiyorsan yarı fiyatına ver. Gerçek ederinin gerçek fiyatı diyelim ki 300 liradır. 150 liraya ver. İhtiyacın var al bir şey olmaz. Ama 500 lira eden bir yeri 700 lira istersen sen acımadığın zaman Allah'ın kuluna, mazlum kuluna, Allah'ın sana acımasını nasıl bekleyebilirsin? İrhamu men fil ard Yerhamkum men fissanâ. Yerdekilere merhamet edin, gökteki de size merhamet buyursun. Celle Celaluhu'na. Evet. Hak sadece veyahut da hayır, sadece iş, iyilik sadece bizim lehimize göründüğü zaman iyi değildir. Bizim lehimiz ne? Ne? dünyevi manada, maddi manada lehimize. Göründüğü zaman iyi demek değil. İyiliğin, kötülüğün ölçüsü, Cenab-ı Allah'ın mikyasıdır, ölçeğidir. Her konuda olduğu gibi. Maddi olarak infak, efendim söyleyeyim, dünya gözüyle baktığınız zaman malı azaltır. Zekat malı azaltır. Şunu yapar, bunu yapar. Fakat, allah Teala'nın bize öğrettiği mikyasa göre sadaka berekettir, zekat berekettir, şudur, budur vesaire. Mesela budur. Allah'ın ölçüleriyle olayı görüp ölçmek icap ediyor. E fî kulûbihim meradûn Böyle yapanlar Allah'a ve Resulüne kayıtsız ve şartsız itaat etmeyenler işlerine geldiği zaman itaat eden Gelmediği zaman etmeyenler için soruluyor bu soru. E fî kulûbihim marad. Onların kalplerinde hastalık mı var? Emirte <gülüyor> bu. Yoksa şüphe ve tereddüt içerisinde midirler? Şüphe ve tereddüde mi düşüyorlar? Allah ve Resulü hak mı hükmediyor diye? Allah ve Resulü hakkında böyle şüphe etmek maazallah küfürdür zaten. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله <gülüyor> Allah'ın ve Resulünün onlara haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar yoksa Bütün bunlar her birisi tek tek maazallah Allah insanı küfre götüren hal ve hareketlerdir. Bel ulaiike humu zalimun Hayır aslında bunlar zalimlerin ta kendileridir. Hocam orada hem sorusunda Allah-u Teala biliyor. Elbette. Ayeti bağlarken hemimiz zalimdir. Aslında ondan öyledir. Öyledir. Niye zulmediyorlar? Çünkü hakkı ve adaleti kabul etmiyorlar. Üç türü de zulümdür. Bu şunu gösteriyor. Onlardan aralarında şu da vardır, şu da vardır, bu da vardır. Üçünün ortak vasfı zalim olmaktır. Zalim olmaktır. Kimilerinin kalpleri haslı olduğu için Allah'ın ve Resulünün hükmüne her zaman itaat etmez. Kimileri şüphe ve tereddüt içerisinde bu hükümler acaba hak mıdır diye itaat etmez. Bir grupları da ya Allah ve Resulüne gidersen bize haksızlık eder diye korkuyoruz. Korkuyoruz. Diye itaat etmez. Hepsi bu kanaatleri sebebiyle sadece bu kanaatleri sebebiyle bile zalimdirler. Kur'an-ı Kerim'de zalim, kafir ve fasık. Bazen eş anlamlı kullanılır. Bazen farklı anlamlarda kullanılır. Mesela "Ve en ja'akum fasıkun bi nibâ'in." Burada fasık kelimesini sakın kafir diye anlamayın. Hayır. Burada fasık Hucurat suresinin bünyesi içerisinde belirtildiği gibi kalbinde iman olmakla birlikte daha doğrusu teslimiyetini arz etmiş olmakla birlikte henüz iman kalbine tam oturmadığı için yalan yanlış doğru olmayan bir takım işler yapabilen kimselerdir. Ona dikkat eden Hayır diyor onlar aslında zalimlerin ta kendileridir. Burada zulüm, küfür ve münafıklıkla eş anlamlı olarak karşımıza çıkıyor. Peki müminler ne yapmalı? Müminlerin hal ve hareketleri ne olmalı? 51. ayet. İşte takılmamız gereken tavır bu. İnne mâ kâne kavlel mûminîn. Eza du'u ila ve Resulü li beynahum, Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet olundukları zaman müminlerin söyleyecekleri söz ancak en yekulu semi'na ve ata'na Dinledik, işittik ve itaat ettik demeleridir. Müminin Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne davet olunmaları halinde söyleyecekleri sadece bir söz vardır. Dinledik ve itaat ettik. Dinledik ve isyan ettik değil maazallah. Onu İsrailoğullarının kafirleri söyledi. Dinledik ve itaat ettik. Duyduk ve uyduk. O kadar. Uyuduk değil. Uyduk. Duyduk ve uyduk. Duyacağız ve uyacağız. Yani Uyumakta Cumhuriyet'in bize getirdiği felsefeydi. Ve ulaike <Sessizlik> humul muflihun. İşte onlar felaha kavuşanlardır. Felaha erenler. İflah olanlar. Kurtuluşa ermenin demek ki şartı ve anahtarı Allah'a ve Resulüne itaat etmek, onların hükümlerini dinleyip gereklerini yerine getirmektir. Semi'ne ve ata. İslam budur zaten. İslam nedir kelime olarak? Teslimiyet. Teslim olmak. Kime? Kime? Allah'a ve Resulüne teslim oluyoruz. Teslimiyetimizi arz ediyoruz. Ne diyorlarsa o. Allah ve Resulü ne diyorsa o. Bunun dışında bir alternatifimiz olmaz. Böyle olduğu vakit iflah olanlardan oluruz. Rabbim onlardan eylesin inşallah. Ayet-i Kerime aslında şimdiye kadar bu hususta anlatılanların şimdi göreceğimiz 52. Ayet-i Kerime Adeta özetini verip konuyu bağlıyoruz. Diyor ki: İstaiydu billah ve ma yut'il laha ve rasuluhu ve yakhsha Allah ve yettekhi fa ulai kahumul faysu. Allah'a ve resulüne itaat eden, Allah'tan korkan ve ona karşı takvalı olanlar var ya, işte onlar umduklarını elde edip korktuklarından uzak kalabilenlerdir. Uzak kalanlardır. Korktuklarından emin olan umduklarını, daha doğrusu umduklarını elde edenlerdir. Fevz bu demek. Fevz korktuğundan emin olmak, umduğuna da nail olmak, umduğunu da elde etmek demek. Rivayete göre Müslüman olmuş yeni Müslüman olmuş bir Rum. Ben diyor Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim demiş. Hazreti Ömer sormuş ona ne oluyor niçin bunu söylüyorsun diyor. O da diyor ki ben Müslüman oldum onun için söylüyorum bunu. Peki Müslüman olmanın bir sebebi var mı diyor. Evet diyor. Ben diyor Tevratı, Zebur'u, İncil'i ve önceki peygamberlere nisbet edilen birçok kitabı okudum. Bir esirin Kur'an-ı Kerim'den şu ayeti okuduğunu gördüm, işittim diyor. Bu ayeti kerimede önceki kitaplarda olanların hepsi var. Önceki kitaplarda olanların hepsi var. Ben de böylelikle diyorum bu kitabın Allah'tan geldiğini bildim anladım ve onun için Müslüman oldum. Hazreti Ömer bu ayet hangi ayette? O da diyor ki Kim Allah'a itaat ederse yani farzlarda farzları kastediyor diyor. Resulüne itaat ederse sünnetlerde ona itaat ederse. Allah'tan korkarsa yani Allah'tan korkmuşsa, ömrünün geçen kısmında Allah'tan korkmuşsa ve takvalı olursa, yani diyor ömrünün geri kalan kısmında Allah'tan takvalı olarak korkusunu sürdürürse fe ulaike humul faizun. Feyiz bulan ise cennetten kurtu pardon cehennemden kurtulup cennete giren kimsedir. Diyor. Korktuğundan emin olmuştur. Umduğuna yapmıştır? Nail olmuştur diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh demiş ki Peygamber a.s. da şöyle buyurmuştur. tu cevâmi al kelim Bana özlü, kapsamlı ifadeleri oldukça anlamları oldukça geniş muhtevaları oldukça etraflı kelimeler verilmiştir buyurdu diye e, o sözünü o adamın veyahut da Müslâm'a girer o eski Bizanslının, Rumun sözünü yapmıştır. Teyit etmiş olmaktadır. Bu ayet-i kerimeden dolayısıyla bir özettir dediğimiz gibi bir bahsin konuyla alakalı bundan önceki ayetlerin bağlandığı sonucunun bağlandığı bir ayet-i kerimedir. İşin esası Allah'a ve Resulüne itaat etmek, Allah'tan korkmak, takvayı elden bırakmamak. Peki bunu yapan kimse neyle karşılaşacaktır? Ödüllendirilecektir. Ödülü nedir? Neden korkuyorsa, korkulabilecek bir insanın korkması mümkün olan her ne varsa he, onlardan yana emin olur. En büyük korku da cehennem korkusudur. Cehennem korkusu, bütün korkuları ne yapar? Kapsar, örter, geride bırakır. Cehennem korkusudur. En büyük ümit, en büyük servet, en büyük imkan, en büyük lütuf, en büyük güzellik nedir? Cennete varmaktır. Cennete de ulaşır. İşte böyle bir kimse fevz-i necat bulmuş olur, umduğunu elde etmiş, korktuğundan emin olmuş olur. Rabbim bizleri onlardan eylesin inşallah kalan ayetlerden sonra devam edeceğiz inşallah Bismillahirrahmanirrahim bu baz önce gördüğümüz ayeti kerimelerin ifade ise oluşturduğu havanın etkisinde Kalan bir takım kimseler biraz ifade yerindeyse izana geliyorlar. Kendilerine geliyorlar. Ve bunun neticesinde akıllarını başlarına devşirerek almaları gereken tutumu hatırlıyorlar ve bunu ifade ediyorlar. aydi Kerime onların bu halini şöylece dile getiriyor. Estaizu billah. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِ Cahd, bütün çaba ve gayretini ortaya koymak demek. Yani, yapabildikleri en ağır yeminleri yaparak, Allah adına yemin ettiler. Dediler ki, لَاِنْ لَا اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ andolsun Onlara emredersen yani cihadat gitmeleri, çıkmaları için emir verersen, verirsen لَيَخْرُجُنَّ <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka onlar da senin emrine uyarak dediğin tarafta, dediğin yere cihada gidecekler. قُلَّا <gülüyor> tuksimu, <gülüyor> Yemin etmenize gerek yok. Etmeyin. تَاَتُمْ <gülüyor> ma'rufa. Ortayollu bilinen, muhtedil, maruf bir itaat yeter. Allah bu din ne kadar muhtedil bir, ne kadar dengeli. Çünkü hiçbir şey dengeyi bozan, itidalin dışına taşan hiçbir şeyde hayır kalmıyor. Hiçbir şeyde hayır anlıyor. Cenabı Allah biz insana ne hitap ediyor? Ne diyor? Ya ayyuhal insa. Ma garraka bi rabbikal karim. Allazi halakak fasawak faadlak. Ey insan! O pek lütufkar, pek kerim Rabb'in hakkında. Seni aldanışa düşüren nedir? O Allah ki Rabbin ki seni yarattı, seni pek muntazam bir hale soktu ve seni gayet dengeli ve mu'tedil var etti. Duruşun, azaların, organların, hal ve hareketlerin, melekelerin, kudretlerin, zaafların, meziyetlerin, Nakisaların her yönünle Allahü Teala seni itidal üzere yarattı. Ve sana dilediği şekilde suret verdi, terkibini yaptı. Dilediği surette terkibini yaptı. Burada bu kadar kişi, subhanallah. Hepimizin eli, ayağı, yüzü, kaşı, gözü var. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Bu ilahi mucizedir. Ha. Bir yüzün nihayet alanı ne kadardır? 30 santimetre, 3 desimetrekare dersek ne olur? O kadar işte, o kadar santimetrekare. Bu kadarlık santimetrekarede benzersizlik var yahu. Milyarlarca insan birbirine benzeyen iki kişi bulamaz. İlahi mucize. Ve bu itidali bozmuyor. Bu kadar çeşitlilik Bu apayrı bir şey. Şimdi itidali üzerinde duracaktık. Cenab-ı Allah bizi evvela şeklimizle, suretimizle muhtedil kılmıştır. İkincisi, ondan da önce de hatta terkibimizle muhtedil kılmıştır. Melekler sadece nurdan yaratılmışlar. Cinler yalın ateşten yaratılmışlar. Bizler topraktan ve ruhtan yaratılmışız. Topraktan ve ruhtan yaratılmışız. İki terkip muhtedil bir kişilik şahsiyet ortaya çıkmıştır. Ve bu şahsiyetin türeyişi çoğalması o kadar sonsuz çeşitlilik arz ediyor ki, yine de ortak paydalar, insanlıkta ortak paydalar, şekil ve şemailde ortak paydalar hiçbir şekilde bozulmuyor. Bu büyük bir hadis. Şimdi, bu mutedil olarak yaratılmış olan insan, eğer inancında ve amelinde, inancında ve amelinde, İtidali bozarsa doğru yoldan uzaklaşır. Doğru yoldan uzaklaşır. İşte rahmetli babamdan bir gün baba bir okumam için bana bir kitap verdi. Güzel bir el yazması Tarikat-ı Muhammediye'yi verdi. Orada okuyorum, bakıyorum bir başlık dikkatimi çekti. Babul iktisâdi fil <gülüyor> ibâde. Hayda! İbadette iktisâd. Yani ibadette dengeyi bozmamak, dengeyi korumak, itidalli olmak, aşırıya gitmemek. İbadette aşırı gidersen, senin üzerinde hakları olanların haklarını zayi edersin. Burada dikkat etmek lazım. O üç kişi peygamberin ibadetini soruyor hadisi var ya zaman zaman naklediyoruz. Bu konuda en büyük delillerden birisidir. Resulullah'ın ibadetini soruyorlar. Gençler ibadete düşkün, hevesleri var, güçleri, kuvvetleri de var. İstedikleri gibi ibadet edebilir istedikleri kadar. Soruyorlar, diyorlar ki hele bir soralım bakalım Resulullah ne kadar ibadet yapıyor, onu örnek alalım. Bakıyorlar ki kendilerini sarmıyor. Müminlerin annelerine soruyorlar. normaldir yani, o Resulullah'tır diyor. Geçmiş günahları, gelecek günahları bağışlanmış. Onun bu kadar az ibadet etmesi normaldir demeye getiriyorlar. O ibadet etmese de olur falan. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Resulullah onların konuşmaları. Biri diyor ki ben diyor hiç evlenmeyeceğim diyor. İyi güzel. Öbürü de diyor ki ben sene boyunca oruç tutacağım. Hiç açmayacağım. Her gün oruçlu olacağım. Bir diğeri diyor ki ben de gece boyu namaz kılacağım. Peygamber dışarı çıkıyor. Böyle böyle konuşanlar nerede? Nerede? Herhalde bekliyorlar. Allah bilir. Bilmiyoruz ya tabi o zamanki duygularını. Bekliyorlar herhalde. Aferin böyle devam edin demesini. Aranızda Allah'tan en korkanınız benim diyor. Hiçbirini sakın böyle bir şey hatırınıza getirmez. O Resulullah'tır falan öyle değil. Allah korkusu öyle gece boyu namaz kılmamakla namaz kılmakla efendim, sene boyu Oruç tutmakla, evlenmemekle değildir. Allah'tan en çok korkanınız benim. Ama ben yemek de yerim. Yani Ramazan dışında tabi. Oruç tuttuğum günler de olur. Tutmadığım günler de olur. Hatta Ayşe radıyallahu anh Rasulullah'ın Resulullah'ın orucunu anlatırken şöyle diyor. Resulullah diyor bazen diyor öyle nafile oruç tutar ki arka arkaya bir daha oruç açmayacak zannediyorduk. Bazen de öyle oruç tutmaya ara verirdi ki, bir daha oruç tutmayacak zannediyorduk. Yani demek ki bu iş, bünyenin ve bir yerde kalbin işi. Ama bünyeyi sürekli olarak zafa düşürecek, veya orucu otomatiğe bağlayacak, otomatik olarak, yani... Biz en uzun günlerde değil mi oruç tuttuk geçen sene. Bu, gelecek sene de hayırlısıyla erişirsek yine en uzun günlerde. Çoğumuz aynı tempoyu devam ettirebilirdi sene boyu. Ama o zaman oruç bizde ne olurdu? Otomatik bir hadise. Rutin bir hadise. Diyor. Hiç öyle Ramazan ayında ya bugün iyi acıktık, bugün iyi susadık da şey etmezdik. Tedbirimizi de aldık. Vücut da ona göre kendisini şey ederdi. Yapılandırırdı. İş gider devam eder giderdi. Olmaz diyor. Ben diyor. Evet oruç da tutarım. Orucumu açarım da. Geceleyin kalkarım. Namaz kıldığım da olur. Uyuduğum da olur. Uyuduğum da olur. Kadınlarla da evlenirim diyor. Senin diyor nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Aile haklarının eşin başta olmak üzere senin üzerinde hakkı. Gece boyu namaz kılan bir Müslüman, erkek olsun, kadın olsun. Eşinin hakkını ne zaman verecek, nasıl verecek? Böyle şey olur mu? Hayat budur. allah Teala'nın sünneti bu. Olmaz diyor. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Hatta, ve li zevrike aleyke hakkun. Sana gelen misafirinin dahi senin üzerinde hakkı var. O halde diyor featiküllezî hakkın hak". Her hak sahibine hakkını vereceksin. Her hak sahibine hakkını vereceksin. İtidal bu. İbadette iktisat bu. İktisat bu. Devam ediyordu kitap. Akide de iktisat diyor. İslam diyor Doğru itikat aşırı uçların ortasındadır. Tevhid tevhidin bir ucunda şirk vardır, öbür ucunda inkar vardır. Ne şirk vardır akidemizde ne inkar vardır. Tevhid Allah-u Teala'nın adaniyetini kabul etmek vardır. Ve buna benzer tek tek böyle imanın bütün umdeleri sayılıyor. Mesela Efendime söyleyeyim Allahü Teala'nın bizi irade sahibi ve yaptıklarımızdan sorumlu yaratmakla birlikte onun her şeyin mutlak hakimi olması akidesi nedir? Cebriyecilik ile kaderiyecilik arasındaki Allah hakkında ortak, ortalama, mutedil, iktisatlı olan akidedir. Onun için itaatin de aşırısı olursa ne olur olmaz. Peki aşırı itaat nasıl olur? Aşırı itaat sana verilen emirden hareketle bu da buna dahildir, bu da buna dahildir deyip hiç o itaatle alakası olmayan boyutlara kadar ulaştırmaktır. Efendime söyleyeyim, peygambere uyun diyecek, sen peygambere uymayı faraza, Öksürmesine varıncaya kadar taklit edeceksin. <gülüyor> Resulullah Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini okudu, burada öksürdü, ben de öksüreceğim. Bu itaat değil ki. Bu itaat değil. Ha benzemek istemek farklı bir şeydir. Beşer olarak o esnada, bu ağzında diyelim ki, ya bilmiyoruz ya mesela, örnek olarak söylüyoruz. O esnada öksüreceği gelmiştir, öksürmüştür bu bu bir mantık değil doğru bir düşünce değil itaati sınırların dışına çıkarmaktır Ömer radıyallahu an Hacca giderken bakıyor ki insanlar yoldan bırak kayıp Rıdvan beati'nin altında yapıldığı ağaca koşuyorlar nedir bu diyor? Ya Resulallah Rıdvan Beatini Ya Ömer Rıdvan Beatini burada yapmıştık ya O ağaç bizim için önemli Ay Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيَيُونَكَ تَحْتَشَ Ağacın altında sana beat edenler اِنَّمَا يُبَيَيُونَ اللّٰهِ Ancak Allah'a beat ediyorlar Mübarek bir ağaç Burayı bir ziyaret edelim Derhal o ağacın kökünü kesin diyor Kökünden kestiriyor Niye? Niye? Ashab-ı kiram, rıdvan beati yapıldı diye orayı yollarını çevirip ziyaret ederlerse sonrakiler gelip bu ağaca ibadet eder. Alın size aşırılık. Öyle yatırlar, matırlar, katırlar, satırlar durup dururken çıkmadı. Durup dururken çıkmadı. Hep bunlar itidalin sınırlarının aşılmasından çık. İtidal sınırları zorlandı. Bir kenara bırakıldı. Ve bu şekilde aşırılıklar ortaya çıktı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in burada ta'atun ma'rufa iki kelime. İki kelime. Bir dini anlayışı, dini istikameti vermek için yetiyor da artıyor bile. İşte Kur'an'ın mucizesi de budur. İki kelime bize bir karakter, bize bir duruş, bize bir anlayış, bize bir bakış kazandırıyor. İtidal üzere aşırılık yok bu dinde, bu dinde aşırılık yok. Din, ahireti bir kenara önceleyip dünyayı terk etmek yok. Dünyayı dalıp da ahirete ahireti unutmak yok. Birisi ruhbanların işidir, öbürü materyalistlerin işidir. Biz ne ruhbanız ne materyalistiz. İşte biz muvahhidiz. Biz dünyada ahireti kazanmak için çalışamalarız. Ne ruhbanlar bunu yapabilirler ne de materyalistler bunu yapabilirler. Ve mutlu da olamazlar. Dünyada da ahirette de mutlu olamazlar. Hazreti Ömer Yaşını başını almış bir ifani bir rahip görüyor. Başlıyor ağlamaya. Ya Ömer niye ağlıyorsun? Alt tarafı bir rahip bu ya. Ya niye ağlamayayım diyor. Bu garibim iyi bir iş yaptığını zannederek bu kadar fazla bu kadar yıl ibadet etmiş bu manastırda. Nefsini, arzularını bilmem nelerini dizginlemiş. İyi bir iş yaptığını zannediyor ve cehennemde yanacak bu zavallı diyor. On için alıyorum. Onun için alıyorum. Bidat de aşırılıktır. Onun için Cenab-ı Allah Nauzu Bay diyor ya. Hadid suresinde ve rahbaniyetini bedaouha meketabne diyor. Ve bir de ruhbanlık bidat olarak dinde olmayan bir şey olarak onu iddia ettiler. Biz onu onlara yazmamıştık. İslam'ı da ruhbanlığa çeviren hareketler veya çevirmeye yönelik hareketler, eğilimler, bilmem neler, şunlar bunlar, tarikatlar, barikatlar çıktı. Hala da devam ediyor. Yok öyle bir şey. Bir şey ki Allah ve Resulünün getirmediği bir şeydir veya onların dedikleri üzerine bir şey ilave edip, işte o ta'atun ma'rufen dışındadır. Dışından, ona dikkat etmek lazım. Dini istikametimizi maruf ölçüler içerisinde her şeyi tutarak, bilinen doğru ölçüler içerisinde, mütedid ölçüler içerisinde tutarak sağlamaya çalışmalıyız. İnne Allah habîrün bime taâmelün. Allah sizin neler yaptığınızdan pek haberdardır. Her şeyden, her şeyinizden. Ne yapıyorsanız yapınız haberdardır. Sizin itaatinizi de sözlerinizi de muhalefetinizi de amelinizi her bir şeyinizi bilir ondan haberdardır. Peki itaat kime olacak? Maruf bir itaat. Nasıl olacak bu iş? Ha. Onu açıklıyor 54. ayet-i kerime Estaizu billah Kul ati'u allaha ve ati'u Rasul". Deki Allah'a itaat edin ve o Resul'e itaat edin. Allah'a ve Resul'üne itaat edin denilen yerler de var. Fakat birçok yerde itaat emri Allah ve Resul'ü için ayrı ayrı tekrar ediliyor. Bunun özel bir ehemmiyeti var. Buna dikkat etmek lazım. Yani efendim, Resulullah böyle diyor, Kur'an böyle diyor. Boş ver sen Resulullah. Bana böyle diyorlar ya. Ben duydum yani. Ya sen Kur'an'ı Kur'an'a bak Kur'an ne diyor diyor Resulullah. Tevbe Estağfurullah. Ne demek istiyorsun ya? Resulullah Kur'an'a muhalif bir şey söyleyecekse nasıl Resulullah olacak? Böyle şey olur mu? Resulullah ancak ancak bize Kur'an'ı tebliğ eder, şerh eder, açıklar. Kur'an'ın maksatlarını, manalarını bize bildirir. Resulullah böyle yaptı diyecek oluyorum. Onu boş ver, onu boş ver. Kur'an ne diyor bu konuda diyor. Olmaz yahu. Kendimize gelelim. Kendimize gelelim. Sen bu sözlerinin ne anlama geldiğini düşünebiliyor musun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haşa Kur'an'ı bir kenara bırakacak veya onu bilmeyip de ona aykırı bir şey söyleyecek insan mıdır? Onun hakkında böyle bir şey düşünebilir miyiz? Düşünürsek hükmümüz ne olur? Senin bu sözünün, bu sözünün bir manası da bu değil midir? Farkında mısın değil misin? Onu da bilmiyorum. Ama bu nasıl söylenir? Ben nasıl Resulullah'a, Resulullah birisi bana Resulullah böyle buyurdu diye söze başlayacağı zaman, onu bırak Kur'an ne diyor diyecek olursam, nasıl Resulullah'a itaat ettiğimden bahsedeceğim ben? O zaman sadece Allah'a itaat etmiş. Ama Allah-u Teala böyle demiyor. Kul atîullâhe. ver Resûl'e atîur Resûl diyor. İkisi için de atîur emrini tekrar ederek söylüyor. Kul atîullâhe ve atiyi o resul. <gülüyor> eğer arkalarını dönüp giderlerse yüz çevirirlerse. Fe inna ma hummila ve aleikum ma Şüphesiz onun üzerindeki sorumluluk ona yükletilenlerle alakalıdır. Sizin sorumluluğunuz da size yükletilenlerle alakadır. Resulullah'a yükletilen sorumluluk Allah tarafından yükletilmiş, yüklenmiş, verilmiş bir sorumluluktur. Tebliğdir ve beyandır. Kur'an'ı tebliğ, risaletini tebliğ ve bunları beyan etmektir. Onlara yükletilen nedir? Onlara da yükletilen Allah'a ve Resulüne itaat. Resulullah üzerindeki vazifeyi yapmıştır. Sizler de itaat ederseniz ancak vazifenizi yapmış olursunuz. Ve in tuti'uhu tehtedûl. Ne kadar böyle insana rahat, huzur, sükunet veriyor. Ya ben bir yol izlemek durumundayım, gitmek durumundayım ama nereden gideceğim, kimin arkasından gideceğim? Ha? Şu filozofun mu? Şu siyasetçinin mi? Şu ideologun mu? Şunun mu? Yoksa kendim mi uyduracağım? Geçmişteki birisinin mi? Günümüzde yaşayanlardan birisin mi? Vesaire vesaire. Kimin arkasından gideceğim? allah Teala bize o kadar merhamet ve lütufta bulunmuş ki ortaya koymuş. Hidayetimizin yolunu göstermiş. Ve en tutuyuhu. Tehtedû. İtaat ederseniz hidayet bulursunuz. O kadar. Formül belli. İki kelimelik. Ve intutûhuhu. Eğer ona itaat ederseniz tehtedû hidayet bulursunuz. Türkçede dört kelimeyle tercüme ediyoruz ama kuran iki kelime. Ona itaat ederseniz hidayet bulursunuz. O kadar. Ve al Rasuli. Bela. Onun üzerindeki görev ve sorumluluk ancak tebliğdir. Tebliğden ibarettir. İtaat size düşer. O sizi zorlayamaz. Zorlamak onun görevleri arasında değildir. Hatta öyle bir yetkisi de yok. Bırakın görevi. Fezekkir. İnne mâ ente muzekkir esta aleyhim bi Sen hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Onlar üzerinde bir zorba değilsin. Zorlayıcı değilsin. Resul bize tebliğ ediyor. Belağ anlatımın en ileri derecesi, en yeterli derecesi. Anlatımda maksat tam geri kalmamak demektir. Yani onun tebliğinden gözetilen maksadı tamamiyle şerh eden, tamamiyle ortaya koyan, tamamiyle anlatan ifadelerle bu işi gerçekleştirmektir. Belağh. Haza belağul linnas. Bu Kur'an bütün insanlar için en ileri derecede ve en yetkin, en yeterli bir bildiridir, bir tebliğdir, bir söyleyeyim, söylemdir ne derseniz deyin. Ama her konuda inanç ve amel konusunda dünya ve ahiret ile ilgili, devlet ve din ile ilgili, siyaset ve ahlak ile ilgili hukuk ve askerlikle ilgili, ibadet ve efendim günlük yaşantıyla ilgili, neyle istersen iste, neyle dersen de hepsi beladır. En ileri derecede beşeriyetin muhtaç olacağı en mükemmel tabi din adına ağızlara en ağır kilitlerin vurulduğu, doğrunun, din adına doğrunun söylenmesinin en ağır şekilde cezalandırıldığı dönemlerde bu söylemler işte bizim küçüklüğümüzde de bunu istiyorduk. 14 asır önce gelmiş olan bir kitapla, bir şeriatla artık günümüzde toplum mu yönetilir, devlet mi yönetilir deniliyordu. E peki, Allah'ın belası mı desem, zavallı mahluk mu desem, şeytanın oyuncağı mı desem, bilmiyorum. Sen bu kadar yıldır, bu kadar asırdır, şu kainat kanunlarında bir zerrenin yerinden oynadığını göster bana. En ufak bir kanunun değiştiğini göster. Allah'ın kanunu böyle bir kanundur. Allah'ın eğer değişmez vasfıyla indirdiği kanunlar varsa o kanunlar kıyamete kadar devam edecektir. O nasıl ki ifade yerdeyse veşşem su tecrili müstakarrillehenin kanununu koymuşsa, güneş kendisi için tayin edilen bir karar, bir duracağı yere kadar akıp gitmektedir. Bu bir kanun dahilinde oluyor ve yaratıldığı günden bu yana bu kanun hiç zedelenmemişse en ufak bir arıza bir gecikme bir ilerleme ileriye geçme kaydetmemişse en muntazam şekliyle hala devam ediyorsa ve bu nizam zaten bozulacağı zaman kıyamet kopacaksa İslam şeriatı içinde hüküm böyle. Kainatın huzur ve sükunu Allah'ın kanununa itaate bağlıdır. O halde beşeriyetin de huzur ve sükunu Allah'ın kanununa boyun eğmekle alakalıdır. Ona bağlıdır. Nasıl ki kainatın, kainattaki Allah'ın hükmünün, kanunun, şeriatının dışına bir zerre çıkacak olursa, bütün kainat bozulacaksa, nizamı bozulacaksa, İslam şeriatı da böyle. İslam şeriatından bir hükmünden dışarı çıkıldı, arkası geldi ve günümüz dünyasında beşeriyet üzerindeki o felaket üstüne felaketler, karanlık üstüne karanlık yığınlar, bu şekilde beşeriyeti perperişan etti. Zalimler, kendilerinin muzaffer olduklarını, ...kazananın kendilerinin olduğunu zannediyorlar. Evvela şunu unutmasınlar. Ve ma min zalimin illa seybla bi zalim diyor gaydı Bir gün gelip de bir başka zalimin belasında maruz kalmayacak hiçbir zalim yoktur. Bir gün gelip de bir başka zalimin belasıyla Karşılaşmayacak hiçbir zalim yoktur. Evvela bunu bilsinler. İki, mazlum, ahirette mazlumiyetinden dolayı ceza görmeyecek. Belki ödül alacaktır. Sabrettiği için, şundan dolayı, bundan dolayı, kendisine yapılan zulümlerden dolayı ve ila Ama zalimin Alacağı sadece zulmünden dolayı cezası var. Zavallılar kendilerinin kral olduklarını zannediyorlar. Hey ee, Halebi aldık diye seviniyorlar. <gülüyor> Halebi almış olamazsınız. Halep yaklaşık on asır önce. Nasıl Filistin'in, Kudüs'ün, kurtuluşunun birinci üssü, hareket üssü olduysa, tekrar Filistin'in kurtuluşunun, Kudüs'ün kurtuluşunun, İsrail'in ve bütün küfrün bölgeden zevalinin üssü olacaktır Allah'ım için. Böyledir. Tarih tekerrür edersin. Tarih tekerrur Halep hiçbir zaman kafirlerin olmaz, olmayacaktır. Ha, harp münavebedir, o ayrı bir şeydir. Vel harbuduel diyor A Arap şair. Harp değişkendir. Savaş değişkendir. Evet, biz ümmet olarak Çanakkale'den beri diyelim, Ha, ne yapamadık? Ayağa kalkamadık, bu bir vakıadır. Fakat... Kalkmayacağız manasına değildir. Bu ümmet bütün darbelere rağmen, bu gücüyle, bu metanetiyle hala dimdik ayaktaysa, bu ümmetin geleceği çok büyük olacak. Bunlar kimsenin şüphesi olmasın. Onun için Cenab-ı Allah, وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ dedikten sonra işte söylediğimiz manada Allah'ın vaadlerini sıralıyor. Ve bunların şartlarını ilan ediyor ayet-i kerime. Ümmet muzafferiyetin yeryüzünde imkan ve iktidar sahibi olmanın şartlarını yerine getirecek olursa Allahü Teala da vaad ettiğini onlara verecek. Bu ayet-i kerimeyi bu kısa çerçeve içerisinde daha doğrusu bu kısa ana fikirden hareketle anlamaya çalışalım. 55. ayet-i kerime Estaizu billah Ve'adallahu lezine minkum ve amilu salihat Allah aranızdan iman edip salih ameller işleyenlere şunu vaat etti o halde Ey ümmet eğer bir yerlerde tökezliyorsan bir yerlerde işlerin Allah'ın muradına ve senin saadet ve hidayetine uygun bir şekilde gitmediğini görüyorsan imanını ve salih amellini gözden geçireceksin. Çünkü her bir günahın karşısında dünyada bir eksiklik vardır ümmetim üzerinde. Salih ameldeki her bir eksiklik karşısında dünyadaki istihlafın unsurlarında, dünyada imkan ve iktidar sahibi olmanın unsurlarında bir eksilişe, bir azalışa sebep vardır. Biz ümmet olarak salih amellerimizle, imanımızla iyiliklerimizle, kötülüklerden uzak kalışımızla ayrıcalıklı bir ümmet oluyoruz. Bizi diğer ümmetlerden ayıran akidemiz ve salih amelimizdir. Bunlar üzerinde odaklanmak zorundayız. Çok sıkıntılarımızdan bahsedilir. Kur'an-ı Kerim işi ifade yerdeyse laf kalabalığına sokma. Ey müminler diyor ben vaat ettim. Kime? İman edenlere ve salih amelleri işleyenlere. O halde her birimiz salih amellerin dökümü burada. Benim amellerim de burada. Her birimiz kendimizi bu amellerle test edeceğiz kardeşim. İmanımızı da salih amellerimizle. Eksiklerimizi tespit edeceğiz. O eksiklerimizden kurtulma bir anda belki olmaz. Ama bunun planını yapmamız lazım. Programını yapmamız lazım. Geliyor rivayete göre bir sahabi genç bir delikanlı. Ya Resulallah bende pek çok günah var. Müptelayım günahları. Terk etmek istiyorum hangisinden başlayayım? Planlamaya bakın. Hangisinden başlayayım? Yalanı bırak önce diyor. Önce yalanı bırak. Bilmiyorum daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Yalanın hayatımızın ne kadar ayrılmaz olduğunu bilmeyenimiz, görmeyenimiz var mıdır? İman... Doğruluğun, hakikatin en büyük ifadesidir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İman ile yalan aynı kalpte bir arada bulunmaz. <gülüyor> <gülüyor> Mümin onun için, niçin biz şu anda ne vaat etmiş onu da şey değil bundan ondan sonra devam edelim? Leesteklifennehum fil ard iman-ı salih amel işleyenlere vaad etti. Ne yapacak onları? Yeryüzünde halife yapacak. Yemin ile söylüyor. Tehkidli iki tane tehkid var ayet-i Lam tehkidi var. Yemin ile tehkid demektir o. Kasemdir. Ve bir de le-esteklifennehum deki şeddelin. O da tehkiddir. İki tane vurguyla beraber söylüyor. Yemin olsun onları muhakkak halife yapacaktır. Peki bu ümmet, ümmet olarak şu anda biz Halifelik mevkiinde miyiz? Değiliz. Niçin? O halde şartı yerine getirmemişiz. İman edip salih amel, amel edenlere Allah-u Teala halifeliği vaad ediyor. ediyor. Allah-u Teala haşa vaadinden cayar mı? Vaad ettiğini yerine getirmemesi mümkün mü? Öyle bir tasavvur iman ile bağdaşır mı? Mümkün değil. O halde niye değiliz? Demek ki Allah'ın vaadinde bir şey olmayacağına göre bizde bir sorun var. Bizde bir sorun var. Düşmanlarımıza karşı zafer kazanmanın şartı nefsimize ve şeytanımıza karşı salih amellerimizi çoğaltarak zafer kazanmamız mümkündür. Bu zaferi kazanmak zorundayız. Yeryüzünde halife olmak isteyen bir ümmet ki ondan başka hiç kimse bu makama layık değildir. Bu sorumluluk ve bu şeref sadece ona aittir. O halde ümmetin önünde tek bir yol vardır. İmanını pekiştirecek salih amellerini çoğaltacak. Salih olmayan amellerini hayatının dışına itecek. Eğer senin hayatında salih olmayan amelin azsa ne mutlu sana. Senin vereceğin mücadele, yapacağın mücadele seni daha az yoracaktır. Daha güçlüsün Allah'ın istikasını. Fakat bunda süreklilik sağlamak icap ediyor. Çünkü salih amelde de, tevbede de şeyde de inkıta olmamalı. İmanda inkıta olmamalı. Bunların sürekli olması lazım. Çoksa Yine üstesinden gelirsin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor Cenab-ı Allah. Tövbeyi planlayacaksın. Salih amele erişmenin birinci şartı, salih olmayan amellerinden tövbe etmektir. Dediğim gibi, belki hepsinden vazgeçmek bizim için zor olabilir. Ama bunun planlamasını yaparsak, üstesinden kalkmayacağımız kadar, yani üstesinden kalkmayacağımız kadar büyük iş değildir bunlar. Yeter ki Allah'ın rahmetine güvenelim. Yeter ki tevbenin bizleri Allah'ın izniyle çok güzel yollara çıkartacağından emin olalım. Sonra Cenab-ı Allah bakın örnek veriyor. Tarihi okumamızı, tarihe bu açıdan dikkat etmemizi emrediyor. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ kendilerinden öncekileri halife yaptığı gibi demek ki bizden öncekiler de ki öyledir zaten halife olmuşlardı ama onlar salih amel işlemeden olmadılar düşünün İsrailoğullarının Mısır'dan çıkıp değil mi kendilerine vaat edilen arzı mukaddese gelişleri için ne kadar mücadele vermek ne kadar salih olmayan amellerini dışlayıp, salih amelleri onların yerine doldurmak için mücadele ettikler. İmtihan üstüne imtihanla geçirdiler. 40 yıl tih sahrasında kaldılar. Tih çölünde. Dolaşıp dolaşıp durdular. Bir mesafe alamadılar. O 40 yıl içerisinde, Günah alışkanlığı daha az olan yeni bir nesil yetişti. Ve o nesil salih amelleriyle mukaddes topraklara girdi. Bizim şu anda Siyonizmle, İsrail'le kavgamız nedendir? Amellerinin salih olmadığından dolayıdır. Yoksa bizim Yahudilerle, Yahudilikle bir derdimiz yok. Salih insan olsunlar yeter. Mesele biter o zaman. Bu Onun için meseleyi, konuyu iyi anlamak lazım. Öncekilere, Allahü Teala demek ki Allahü Teala halifeliği vermemezlik etmez. Yalnız kimselerin ne olursa olsun tekelinde de bırakmaz. Öyle yapmıyor. Öncekileri diyor nasıl halife yaptıksa, onlar için geçerli olan kanunlar ne idiyse, sizler için de aynen geçerlidir. O nedir? O nedir? İman edip salih ameller işledik. Herkes hayatını bilir. Eksiğini de bilir. Gediğini de bilir. iyiliklerini de bilir. Eksik usulları da bilir. Kötülükleri de bilir. İyiliklerimizi daha da pekiştirmemiz gerekiyor kötülüklerimizi de her geçen gün azaltmayı hedeflememiz gerekir. Mesela her hafta mesela bir günahtan tövbe etmeyi planlasak ve o günahı hayatımızdan def edecek senede 52 hafta var. 52 tane günah gitti. 15 güne indirsek 26 olsun. Ayar indirelim. 12 olsun. Ee, bir insan şu kadar yıl yaşıyor mükellefiyet çağından itibaren. Ee, azimli de olursa velev ki bütün günahlarını silmiş Allah'ın huzuruna tövbe etmiş olarak gitmiş olacaktır. Kararlı, o, tövbe kararlılığında ve gayretinde olan bir kişi olarak. Bu hem ahiretteki saadetini hem ümmetin ifade yerindeyse iman ve salih amel bakımından kalitesini yükseltecektir. Yani biz şu anda ilahi ölçülere göre ifade yerindeyse kalitesi düşük bir ümmetiz. Onun için halifelikte değiliz. Halifelik bir kalite ister. Bir kalite ister. O kaliteyi tutturamadan verilirse standartlı ak olmaz mı? Şey değil biliyorsunuz ciddi firmalar bir şey ürettikleri zaman şeye göre ürünün mahiyetine göre en ince noktasına varıncaya kadar kalite kontrolden geçmeden hepsinden testler en güzel şekliyle neticelendiği tespit edilmeden verilmiyor bazen senin fark etmeyeceğin bir ufak bir defa dolayısıyla ürünü yarı fiyatına ayırıyor satıyor niçin çünkü o, o kalitesiz mal halifeliği bozacak. Mesela bu. Mesela bu. Halife olacak kalitede ümmet olduğumuz zaman halife oluruz kardeşler. Bu da hiç kimsenin düşünmesi olmaz. O halde ümmet olarak ne yapalım? Böyle sanayi ve materyalist bir dil kullanmak zorunda kalıyoruz. Ümmet olarak Hilafete elverişli ehil diyelim biz buna belki. Hilafete ehil bir hale kendimizi getirmemiz lazım. Bunun başka yolu yok. Yoksa olmaz. Ha peki böyle olurlarsa, iman ve salih amel işlerlerse, yeryüzünde öncekileri halife yaptığımız gibi onları halife yapacağını taahhüt etti. Başka? Ve leyumekkinenne lehum dinehumulledir <gülüyor> tadadev. Ben bir mümin için dininin hayata hakim olduğunu görmekten ve bunu yaşamaktan daha büyük bir mutluluk olacağını düşünemiyorum. Bir müminin en büyük mutluluğu elbette dininin her şeyiyle hayata egemen olduğu bir atmosferi solumak ve böyle bir atmosferde yaşamaktır. Ama nasıl olacak bu? şart belli iman edecekler ve salih amel işleyecekler yani bu atmosferi önce bireysel hayatlarında ailevi hayatlarında ahlaklarında günlük ilişkilerinde her şeylerinde evvela bir yaşayacaklar <gülüyor> ondan sonra halife de olurlar dinleri ve le ne yine terkilli ve andolsun onlar için iktidar yapacak. Nelerini? Dinehumu lezir Kendileri için seçmiş olduğu, Beğendiği o dinlerini Kendileri için iktidar yapacak. O din hükmedecek. Hayata inançları hükmedecek. Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Velid'in Veya daha doğrusu George'un Stalin'in, Mtalin'in ve başka yavrular kimlerdir artık ne Kanunlarıyla, yasalarıyla, sistemleriyle değil. Sistemlerin adı demokrasi, liberalizm, kapitalizm, sosyalizm vesaire değil. Ahlaklarının adı şu veya bu ahlak değil. Her şeyleriyle dinleri Allah'ın kendileri için beğendiği dinler. O dini onlar için iktidar yapacaktır. Ve o zaman ancak bakın korkularımızın sebebi ümmet şu anda korku yaşıyor. Korkumuzun sebebi onu da götürecek diyor. Ve önceleri korkuyorlarken korktukları korkularının yerine onlara değişti onların ya onlara güven verecektir. Güven. Güven içinde yaşayacaklar. Düşmanların kendilerini, kardeşlerini ezip bitirmelerinden çil yavrusu gibi dağıtıp bitirmelerinden korkmayacaklardır. Ama iman ve salih amel olursa vallahi ayeti kerime her şeyi ifade ediyor, ortaya koyuyor. Hiç öyle kimselerin tutup da sosyolojik bilmem necilik vesaire falan felsefi her türlü ne derseniz de. Tahlillere ihtiyaç yok. Analizlere, bilmem neler, felsefelere, hiçbirisine ihtiyaç yok. Ayet-i Kerim'i gayet açık söylüyor. Ümmetin hali malum, sıkıntısı belli. Niçin halife değiliz? Niçin dinimiz iktidarda değil? Niçin korku içerisindeyiz? Sorun iman ve salih amelimizdedir. Bu açıdan kaliteli ümmet olamayışımızdadır. İstenen kaliteyi tutturuncaya kadar bu halden kurtulamayacağız. İsteyen kaliteyi tutturuncaya kadar bu halden kurtuluş, bu ayeti kerimeye göre mümkün değil. Ki Kur'an-ı Kerim'in tamamı da aynı manayı ifade ediyor. Başka yolu yok. Hem de o zaman ne yapacaklar? Ya buduneni la yüşrikûne bi şey'e. İşte dinleri iktidar olduğu zaman, kendileri halifelik makamında oldukları zaman, bana ibadet edebilecekler, bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, Tevhid ile ibadet edecekler. Ve böylelikle beşeriyete de örnek olacaklar. Ve men kefere ba'de İşte bütün bunlar olduktan sonra bu, ait, bu açıklamalar geldikten sonra yine de kim kafir olursa işte onlar fasıkların ta kendileridir. Doğru yoldan çıkıp ayrılmış olanların ta kendileridir. Cenab-ı Allah bizlere bizi halifelik makamına taşıyacak dinimizi iktidar yapacak ve korkularımızı emniyete değiştirecek şekilde iman ve ameli salih nasip eylesin. Allahü Teala bizleri kendisine ümmet olarak her bakımdan ibadet eden, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarından eylesin. Sırat-ı müstakilder ayırmasın inşallah.